Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir e, çok soru geldi. E, neyle ilgili? E, nakille ilgili. İnsandan insana e, organ nakli, organ bağışı e, ve detayı. Bütün bu meselelerin detaylı ilgili bir çok soru geldi. Acaba bu caiz mi? Caiz değil ee, bu birçok bir çok soru var. Bunlar her zaman cevaplıyoruz ama e, bunlara cevap verdik biz. Yerine göre caizdir, yerine göre caiz değil. E, detaylı derslerde e, fetvalarda cevap verdik. Ama burada birkaç tane soru geldi. Özellikle bir arkadaşımızdan e, bir soru geldi. E, rica etti bizden. Bunu biraz detaylı şekilde e, cevaplayalım da. Ee, çok detayına giremeyiz. Ee, bunu e, detayına girmek için özel bir saatlik en azından bir ders hazırlamamız lazım. O bir saatlik bir derste de bile yine dataya giremeyiz. Çünkü bunun datayı 3-4 cilt kitapta ancak anlatılır. Evet ama bunu özetini diyelim. Özetini bir insanın elinde e, e, delil olacak halde başına öyle bir cümle bir cümle başına bir böyle şey gelse en azından hükmünü bilmesi lazım. Bu hükümlerde genelde alimler bugün de güncel alimler. Çünkü mesele güncel olduğu için alimler demişler ki artık kaçınılmaz bir meseledir. Tup ilerliyor. Tup ilerliyor. Bazı ilerlediği tuplarda bazı kararlar alınıyor ki o kararlarda sonucu da faydalı şeyler var içinde. Hayat kurtarma var vesaire. Ee, insan, mus, e, İslam şeriatı hiçbir zaman 1400 sene de aciz kalmamış güncel meselelerin önünde. O meselelerden de birisi e, aciz kalmamış. Bu tıbbi meseleler organ bağışıyla. Alimlerimiz elhamdülillah bu meselelerde e, baye apaçuk bütün mücemme'ler ister Misir'de olsun, ister Suriye'de olsun, ister Ürdün'de olsun, ister Arabistan'da olsun, ister Mekke'nin büyük alimler fıkhi toplumu olsun, ister Hindistan'da olsun. Bütün İslam aleminde alimler, fakihler bu konuda hemen hemen ve bu konuda. Bu konunun al almamız için önce bir tanımını yapalım. Ondan sonra taksimini yaparım. Kaça bölünür? Evet, şimdi organ e, dedikleri e, mesele nedir? Birincisi, o organ dedikleri bir insanın canından bir parça almak bu organdır. O organ ister insanın canından bir parça olsun, ister bir hücre olsun, ister kan olsun, ister göz numunesi olsun e, vs. Bu mesele nedir? Buna organ derler. İkincisi, organdan faydalanmak, e, faydalanmak bu bahs konusudur. Caiz mi, caiz değil. Bunun tanımı nedir? Faydalanmak, zaruratta bir hayatı kurtarmak için, bir hayatı kurtarmak için, güzel bir e, iş yapmak için buna organ, e, e, faydalanmak söylenir, organdan. Buna bir faydalanmak söylenir. Üçüncüsü, bu faydalar, ee, nerede olunur? Ee, i̇nsanla insanla nasıl olunur? Bu da üç şekil olunur. Birinci, bir canlıdan bir canlıya nakletmek. İkincisi, bir canlıdan e, bir ölüden bir canlıya nakletmek. Üçüncüsü, bir e, ceninden yani bir ana rahmindeki çocuğun organından faydalanmak. Evet, bu nedir? Bu datay. E, tanım meselesidir. Bir de bunların e, suralarına baksak, bunların suraları mesela bilincinin e, organın dedik e, neklinde kaç tane halet var? O haletler nedir? Bir insanın canından e, bir parça, bir organını nekletmek başka bir insana. Bu organ nedir? Mesela deri gibi, kırkıtta gibi, çemik gibi, kan gibi. Bunlar nedir? Organdır. Bu e, bu organları da bir canlı insandan başka bir canlı insana e, kaydetmek e, nakletmektir. Bu da organdır. Bir de e, bu insan e, bu birinci nedir? Birinci insan hayatına etkileme, etkilemeyen meselelerdir. İkinci insanın hayatına bir tekli var, bir çiftli var. O da nedir? Tekli insan hayatını etkiler. Mesela bir tane Karaciğeri var, insanın bir tane kalbi var ama iki tane bögregü var, çi tane e, hava ciğeri var, akciğeri var. Yani bunlar da, bunlara da alimler farklı bakıyorlar. Yani her organ, e, organ e, değil. Üçüncüsü, e, canın ürütebilecek meseleler var. Bu da nedir? Kandır, deridir. Bunlar canın ürütebilecek meselelerdir. Bir de bir mesele daha var organ meselesinde. E, variselik taşır mı? Mesela erçeğin yumurtası, e, yen hücreler, bunlar variselik taşır mı, taşımaz mı? Bunlar hepsine alimler bakmışlar. Yani bunları masaya yatırmışlar. Üçüncü, ölü insandan e, taşımak. Ölü insanın da iki tane haleti var. Bir tane bitkisel hayata girmişse, bir tane hakiki öl ölüm e, olmuşsa. E, bir de, üçüncü dedik, e, cenin. Ana karnındaki çocuk, bunun da üç tane haleti var. Bir tane düşük yaptı ana, ondan sonra o düşük yaptırandan sonra onun organından faydalanır mı, faydalanılmaz mı? Bir tane e, tıbbi meseleler dolayı bunu düşük yapmamız lazım. Mesela bu, bu çocuk sakattır diyorlar, dokşa felcili doğar, onu düşürürler. Bir tane, bir de üçüncü, e, ananın rahminin haricinde hasıl olan şey, yani babanın yumurtası ile ananın, e, babanın menisi ile ananın yumurtasını e, rahmin haricinde bir cenin ortaya geliyor. Ondan faydalanır. E, i̇şte bu e, İslam dini alimlerimiz elhamdülillah şeriatte e, çok detaylı konuşmuşlar. Şimdi bu datay ve tanım kısmı. Şimdi gelelim hüküm kısmına. Birinci, e, birinci alimler diyorlar ki bir insandan bir insana organ nakletmekte bir mahsur yoktur. Bir şartla o organı nakledilen insana bir insana bir zarar vermesin, karşıya bir menfaat versin. Anlatabildim mi? Yani insana bir zarar vermesin. karşı tarafa bir menfaat versin. Bu çok önemlidir. Yani iki tarafta da bir şey var. Bir fayda var. Yani eğer bu çi tarafında haddini murat etsek bunda bir mahsur yoktur. Yani mesela bir tanenin bögreğini bir taneye mesela bir bir kadın kocasına böreğini veriyor. Yani bir erkek hanımına bögreğini veriyor. Doktorlar diyorlar bir böreği vermek insan yaşayabilir. O zaman eğer bir mahsuru yoksa, karşı tarafta bir hayat kurtarıyorsa bu nedir? Bu Tamamdır. Buna alimler cavaz vermişler. Tabi bu yerine, mekanine, zamanına göre de değişebilir. O duhtolların ve tıbbın ve alimlerin, o insanların oradaki şeyine bakmalar lazım. İkinci mesele bazı organlar var, kendini yenileyebilir. Bunlarda da bir mahsur yoktur. Mesela kan. Kan bağışı. Bunun bir mahsuru yoktur. Her çeşit her çeşit kan verebilir çünkü beden onu e, yeniliyor. Mesela deri. Bazı insandan deri alırlar başka insana yapıştırırlar. Senin bedenin o deriyi bir de yenileşiyor. Bunda mahsuru yoktur. Ama bunda da yine alimler derler ki içi tarafında faydası e, göz, göz önünde bulundurmamız lazım. Ee, üçüncü mesele e, bir insanın organı kesiliyor. Yani atılıyor. O organdan başka insan fayda bulur olabilir. Bir mahsuru yoktur eğer başka bir insana, başka bir insan o organdan fayda bulabiliyorsa. Yani bu şahısta, tub diyor, bu meselen Göz karinesi var. Gözün karinesi, e, siyahı. E, sende çalışmıyor. Başka insana versen o çalışır. Bunda da bir, bir mahsur yoktur. Dördüncü mesele, eğer organ ise onu alsan, karşı taraf ölse, muhakkak bu haramdır, caiz değil. Bir, mesela ben karımı çok seviyorum. Karım ölecektir, kalp lazım ona. Ben kalbimi verdim, kendimi öldürdüm. Bu haramdır, intihar sayılır bu hiçbir surette caiz değil. Bunu alimler cevaz vermemişler. Yani bir karaciğerim veriyorum, yani karaciğerimin yarısını veriyorum, kendimi tehlikeye atıyorum. Bu türlü şeyler caiz değil. 5. mesele eğer bir organı naklettin, naklettin o hayati tehlike taşır. Yani bir bedende bir meseleyi iptal eder. Bir, bir bedende bir e, organın çalışmasını doğru dürüst yapmaz bir de tehlikeye arz eder insandan. Bu organı da vermek caiz değil. Evet İçin, e, altıncı mesele e, ölüden canlıya organ yapmak alimler demişler caizdir bir mahsuru yoktur. Ama e, o organ sağlam olması lazım alan kişinin bedenine zerel vermemesi lazım. Bir de ölü ölmeden önce yen varasesinden e, izin olması lazım. Bunun yanında da Velinin, e, velinin izni olması lazım. Bunun da yöneticinin izni olması lazım. Yani yok böyle bunu merdiven altında yapacaksın. Bunu resmi hastanelarda yapacaksın. İster o yönetici şeriatla olsun ister olmasın. Yeter ki resmi hastanelerde olsun bu. Yani böyle gizli yerlerde olmasın. Eğer o ölü e, öldükten sonra ee, o organı bir tane faydası var ise alimler buna cevaz vermişler. Bir kısım alimler tabii karşı çıkmışlar ama alimler buna cevaz veriyorlar. Ama meghul şahıslar mechul şahıslar, mesela kimsesizler ölseler bunun organlarını almak caiz değil illaki devletin izniyle yani devlet dedi ister o devlet şeriat devleti olur ister değil şeriat devlet olur yeterci yani bunu her şey bu işi ticarete döçmesin. Evet. Ee, yedinci 7. mesele, eee 7. mesele bir meselede diyor ki e, organ bağışları bir şartla caiz olur. Bu naklettiğimiz şeyle satışa sunulmamak şartıyla. Yani bir insan para için kendi organını satmak haramdır, caiz değil. Bu sadece insanlığı kurtarmak için caiz olur. Bir musulmanı kurtarmak için, yen yani bir mükafat için, yen yani bir e, haram için bunu hiçbir şekilde alimler cevaz vermiyor. Çi var bir günde mesela adam gidip bir bögreğini satıyor fakirdir. Bu haramdır, bu caiz değil. Ondan dolayı hiçbir şekilde caiz değil bu. Bu, bu türlü meselelerde alimler şiddetle e, caiz değil. Buların haricindeki meseleler daha detaylı, daha daha detaylı meseleler. Bunlar alimler demişler. Buların haricindeki meselelerde şey var. E, yani a, a, ihtilaf çok şedittir. İhtilaf şedid olduğu için e, ne yapmışlar bunları? E, cavaz vermemişler. Yani güncel olacak güncel meseleler bir mesele böyle oldu alimlere gideceksin anlayacaksın ani o özel şey için fetva verirler. Ee, bu, bunlar bunlar anlaş, an, anladıkları noktadır ama anlaşılmadığı nokta cenin meselesinde birçok meselede e, an, an, anlaşamamışlar alimler bir kısmı ceninden faydalanır, bir kısmı çocuğun işte düşük yaptığı çocuktan faydalanır, bir kısmı faydalanmaz. Bunun üzerine bayağı bir ihtilaf var. Onun için şura girmeyelim fazla. Sadece şunu demek istiyorum. Organ nakli dediğimiz haletlerde yerine göre caizdir, yerine göre caiz değil. Ama bir şartla şer'i ölçüleri Murat etmek lazım. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Seyyidi